Bazı insanlar diyorlar ki, demiş izleyicimiz, haksızlık yapanın arkasından konuşmak gıybet değildir. Bu doğru mu? Şimdi tabii haksızlık kavramı çok geniş bir kavram. Veya zulüm diyelim. Yani işte zulümü zaten haksızlık diye çeviriyorlar. Hı hı. Şimdi gıybet nedir? Gıybet bir kişinin gıyabında onun hoşlanmayacağı bir şeyi söylemektir. Şimdi mesela benimle ilgili gıybet nasıl olur? Şimdi ben buradan gittim mesela Şimdi burada çalışanlar. Kel adam dediler mesela bana. Bu gıybet olur. Şimdi peramerimiz böyle tanımlayınca e dediler ki ya usla, e yalan mı söz işte adamın saçı yok yani. Dedi ki zaten çünkü siz bana kel dediğiniz zaman hoşuma gider mi benim? Gitmez tabii ki. Gitmez yani ben de senin gibi saçlı olmayı isterdim mesela. Senin yaşında benim de saçım vardı. E, Peygamberimiz diyor ki bu söylediğiniz onda olduğu zaman gıybet olur. Mesela Hazreti Ayşe Validemizin mesela e, e, efendim işte başka bir hanımın yani şurada bir boyu var demiş. Kısacık boyu. E, mesela bunu da tasvip etmiyor. Kısa boylu olmak insanın elinde değil. Yani gıyabında konuştuğumuz şey onda varsa bu gıybet olur. Yoksa iftira olur. Hmm. Şimdi bu, bu gıybet... Bu doca niyet de önemli mi? Yok. Niyet Bunda yani bir tarif olacak? mesela birisi tarif etmemizi istiyor. Yani bir türlü tarif ha, edemedi. Dersin ki alınmayacak şekilde. Keldemek şart mı? Hem Saçları dökülmüş birisi dersiniz. Evet. Değil mi? Yani onun onu yani gıybete girmeyecek. Sözlerle yapmak lazım. Evet. Şimdi bir insanın bir insanı yerecek şekilde nasıl konuşabilir? Yani gıybetin dışında nasıl çıkılabilir? Yani sizin bir komşunuz var. Mesela adam hırsız. Adam namussuz. Yani ırz düşmanı. Başka bir komşunuz da böyle sıkı fıkı. Ama o komşu bunun bu huyunu bilmiyor. Siz gidip deseniz ki ya sen bu adamla böyle düşüp kalkıyorsun, gelin gidin ama herde bu adamı tanıyorsun. Bak bu adam hırsızdır. hırsızız biz yakından biliyoruz. Bu adam senin bir şeyini çalabilir. Sonra bu ırz düşmanıdır. İşte eşine kızına göz koyar. Aman dikkatli ol derseniz bu bir Müslümanın Fitnesinden, zararından, zulmünden, şerrinden, kötülüğünden diğer Müslümanı korumak anlamına gelir. Bunu kıbet olarak şey yapmayız, algılamayız. Çünkü prensipte Müslümanların günahlarını, kötülüklerini, kötü davranışlarını ortaya koymamak, deşrif etmemek esastır. Hı hı yani böyle bir demin verdiğim örnekte olduğu gibi bir başkasına zarar verme tehlikesi yoksa, yani bir adam var ki içkicidir, içki içiyor, siz de biliyorsunuz. Başkaları da bilmiyor. Şimdi siz onu önünüze gelen ya da filan bırak canım ya içkicini birisidir, benim komşumdur, her gece işer. Demeniz doğru değildir. Çünkü hadis-i şeriflerde bir Müslümanın ayıbını örten kimsenin de kıyamet gününde, Allah onun ayıplardan bir ayıbını örteceğini söylüyor. Yani prensip olarak Müslümanın işlediği bir kabahatini eğer kamuya, fertlere bir zararı söz konusu değilse, yani işlediği günah kendisiyle sınırlıysa, başkalarına zararı yoksa, bu günahı yaymak, başkalarına anlatmak dinen doğru değildir. Peygamberimiz bunu tasvip etmiyor, başkalarının günahlarını açıklamayın, ortaya koymayın diyor. Araştırmayın diyor. diyor. Tamam mı? Ha, araştırmak o ayrı bir şey. Evet. Ee, ama ne zaman bunu e, başkalarına söyleyebiliriz? İşte yani eğer bir başkasına zarar verecekse e, bu takdirde amaç onu kötülemekten daha ziyade öbürüne zarar vermesini önlemektir. Bu artık onun kötülüğünü başkalarına anlatmak anlamına da gelmez. Onun gribetini etmek anlamına da gelmez. Çünkü onun şerrinden, zararından Übrünü korumaya yönelik bir şeydi. Bak burada niyet önemlidir. Sizin niyet sormuştunuz ya. Evet. İşte yani niyet burada önemlidir. Hmm. Ne şekilde söylediğimiz önemli? Tabii. Evet.